İMAM Şafii. Sizlere vasiyetimdir. Ölümü aklınızdan çıkarmayın. Mümin kardeşinizin açığını aramayın. Sabah namazını gaflet içerisinde terk etmeyin. Çünkü sabah namazına melekler şahittir. Dünya sevgisiyle Allah korkusu bir arada olur diyen yalan söyler. Her gün Kur'an okumayı ihmal etmeyin. Kur'an okunduğunda susun ve hikmetini anlamaya çalışın. İlim meclislerinde bulunmaya gayret edin. O meclisler sizi Allah'a yakınlaştırır. Kur'an-ı Kerim ilminde derinleşmekte sınır tanımayın. Kavradıkça size yeni kapılar açılacaktır. Ehl-i Sünnet'in amelde dört mezhebinden olan Şafii mezhebinin kurucusu İmam Şafii'nin gerçek ismi Muhammed bin İdris'tir. eshab Kiram'dan olan dördüncü dedesi Şafii'ye nispetle Şafii adıyla meşhur olmuştur. Soyu Kureyş kabilesinden olup hem anne hem baba tarafından Peygamber Efendimiz'in soyuyla birleşmektedir. 767 yılında Kudüs civarında Gazze'de doğdu. Şafii Hazretleri henüz Beşik'teyken babası vefat etti. Annesi onu 2 yaşındayken asıl memleketleri olan Mekke'ye getirdi. Çocukluğu orada geçen Şafii zeka ve olgunluğuyla kendini gösterdi. 6 yaşındayken okula gitmeye başladı. Çevresinde güvenilir ve saliha bir kadın olarak tanınan annesi... Ona güzel bir ahlak üzerinde eğitim verdi. 7 yaşına gelince Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Bundan sonra ilim öğrenmeye başladı. Mekke'de bulunan zamanın meşhur alimlerinin derslerine ve sohbetlerine devam etti. Kendisi ilim öğrenmeye başladığı bu ilk günleri için şöyle demiştir. Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra devamlı Mescid-i Haram'a gidip, Fıkıh ve hadis alimlerinden pek çok istifade ettim. Fakat çok fakirdik. Bir yaprak kağıt almaya bile gücümüz yoktu. Derslerimi ve öğrendiğim meseleleri kemik parçaları üzerine yazardım. İmam Şafi Mekke'deki bu ilk tahsilinden sonra Arapçanın inceliklerini ve edebiyatını öğrenmek için çölde yaşayan Huzeyl kabilesinin arasına gitti. Orada da bilgisini ilerletip ok atmayı öğrendi. Bu hususta da şöyle demiştir. Ben Mekke'den çıktım, çölde Huzeyl kabilesinin yaşayışını ve dilini öğrendim. Bu kabile Arapların dil bakımından en fasihiydi. Onlarla birlikte gezdim, dolaştım, ok atmayı öğrendim. Mekke'ye döndüğüm zaman birçok rivayet ve edebiyat bilgilerine sahip olmuştum. İmam Şafii daha 10 yaşındayken o zamanın en meşhur alimi İmam Malik'in Muvatta adlı hadis kitabını 9 gecede ezberlemiştir. Gençliğinin ilk yıllarında kendini tamamen ilme verip Mekke'deki Süfyan bin Uyeyne, Müslim bin Halit Ez-Zenci gibi fakih ve muhaddislerden ilim tahsil etti. Hadis, fıkıh, lügat ve edebiyatta çok yükseldi. Mekke'li gençler arasında ilimde parmakla gösterilen bir dereceye ulaştı. Şafii'nin tahsil hayatındaki en önemli safha İmam Malik'e talebi olmasıyla başlamıştır. Mekke'den Medine'ye gidip İmam Malik'ten ders almasını şöyle anlatmıştır: "İlk zamanlar Mekke'de Müslim bin Halit'ten fıkıh öğrendim. O sırada Medine'de bulunan Malik yenenesin büyüklüğünü ve Müslümanların imamı olduğunu işittim." Kalbime geldi ki onun yanına gideyim, talebesi olayım. Sonra onun meşhur eseri olan muvattanın bir nüshasını Mekke'de birinden tekrar geri vermek üzere alıp ezberledim. Mekke valisine gidip birini Medine valisine, birisini de Malik bin Enes'e vermek üzere iki mektup alıp Medine'ye gittim. Medine'ye varınca Medine valisine gidip ona ait olan mektubu verdim. ve Medine Valisi ile birlikte İmam Malik'in yanına gittik. İmam Malik dışarı çıktı. Uzun boylu ve gayet heybetli bir görünüşü vardı. Medine Valisi, Mekke Valisi'nin gönderdiği mektubu İmam'a takdim etti. Mektupta, Muhammed bin İdris, annesi tarafından şerefli bir kimsedir ve hali şöyle şöyledir diye yazılı olan kısmı okuyunca, Sübhanallah! Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle mi oldu ki Mektupla yazılıp sorulup talep olunur dedi Ben de durumumu ve ilim öğrenmek istediğimi anlattım Sözlerimi dinledikten sonra bana baktı Adın nedir dedi Muhammed'dir dedim Ey Muhammed ileride büyük bir şanın olacak Allahü Teala senin kalbine bir nur vermiştir Onu masiyetle söndürme Yarın birisiyle gel sana muvattayı okusun buyurdu. Ben de onu ezberledim ezberden okurum dedim. Ertesi gün imam maliye gelip okumaya başladım. Her ne zaman imamı üzme korkusundan okumayı bırakmak istesem benim güzel okumam onu hayretler içerisinde bırakır. Ey genç daha oku derdi. Kısa zamanda muvattayı bitirdim. İmam Şafi, İmam Malik'in yanına geldiği zaman 20 yaşlarında bulunuyordu. İmam Malik onu himayesini alıp 9 yıl müddette ilim öğretti. İlimde yüksek bir dereceye ulaşan Şafi Hazretleri Mekke'ye dönünce oraya gelen Yemen valisi onu Yemen'e götürüp kadılık vazifesi verdi. 5 yıl kadar bu görevi yaptıktan sonra Bağdat'a giderek ilmini ilerletmek için. İmam-ı Azam'ın talebesi İmam Muhammed'den ders almaya başladı. İmam Muhammed onu kendi himayesine alıp yazmış olduğu kitaplarını okutmak suretiyle Irak'ta tedvin edilen fıkıh ilmini ve Irak'ta meşhur olan rivayetleri öğretti. İmam Şafii onun ilminden ve kitaplarından çok istifade etmiştir. Şafii Hazretleri bu hususta şöyle demiştir: İlimde ve diğer dünya işlerinde İmam Muhammed kadar bana kimse faydalı olmamıştır. Ebu Ubeyd şöyle demiştir. Şafi'den duydum. Buyurdu ki: İmam Muhammed'ten öğrendiğim meselelerle ve ilimle birçok kitap yazdım. Eğer o olmasaydı ilim kapısının eşiğinde kalmıştım. Bütün insanlar ilimde Irak alimlerinin, Irak alimleri de Küfe alimlerinin çocuklarıdır. Onlar da Ebu Hanife'nin çocuklarıdır. Yani bir babanın çocukları için lazım olan nafakayı kazanıp çocuklarını beslemesi gibi, Ebu Hanife de kendinden sonrakileri böylece ilimle beslemiş ve doyurmuştur. i̇mam Şafi Bağdat İmam Muhammed'den aldığı dersleri tamamlayıp Mekke'ye döndü. Burada bir müddet inceleme ve araştırmalar yapıp ayrıca talebelere ders verdi. Bilhassa hac mevsiminde çeşitli İslam beldelerinden gelen ilim adamları ondan ilim öğrenirlerdi. Mekke'deki bu ikameti 9 yıl kadar sürdü. Sonra tekrar Bağdat'a gitti. Bu sırada Bağdat İslam aleminin önemli bir ilim merkeziydi. Burada bulunan alimler Şafi'ye hürmet göstermiş ve ilim talebeleri onun etrafında toplanmıştır. Bağdat alimleri dahi ondan ders almışlardır. Daha önce Mekke'de ile görüşen ve ondan hadis dinleyen Ahmet bin Hanbel talebe olmuş, onun üstünlüğüne hayran kalmıştır. Herkes onun dersine koşuyordu. Güzel ve açık konuşması, ifade ve izah tarzı, münazara kuvveti ve tesir bakımından çok güçlüydü. Şafi Hazretleri ilim, züht, marifet, zeka, hafıza ve nesep bakımlarından Zamanındaki alimlerin en üstünüydü. 13 yaşındayken, Harem-i Şerif'te, ''Bana istediğinizi sorunuz'' derdi. Zamanının en büyük alimi olan ve 300 bin hadisi şerife ezbere bilen i̇mam Ahmed bin Hanbel, ondan ders almaya gelirdi. Çok kimse i̇mam Ahmed'e ''Böyle büyük bir alimken, kendi çocuğun gibi bir genç karşısında nasıl oturuyorsun?'' dediklerinde, Bizim ezberlediklerimizin manalarını O biliyor. O dünyayı aydınlatan bir güneştir. Ruhlara gıdadır derdi. süfyan Sevri şöyle demiştir. İmam-ı Şafi'nin aklı zamanındaki insanların yarısının akılları toplamından fazladır. Az yer az uyurdu. 16 senedir doyasıya yemek yemedim buyurdu. Sebebi sorulunca çok yemek bedene ağırlık verir, kalbi zayıflatır, anlayışı idraki azaltır, çok uyku getirir ve böylece insanı ibadetten alıkoyar. Kulluğun başı az yemektir. buyurmuştu. Şafii Hazretleri hikmetli sözleri ve gönül alıcı nasihatleriyle insanların kurtuluşlarına vesile oldu. Biri İmam-ı Şafii'den nasihat isteyince Buyurdu ki, Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbadeti ve taatı çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için onların dünyalıklarına özenmeye değmez. Hiçbir kimse yoktur ki dostu ve düşmanı olmasın. Madem ki böyledir, o halde Allahü Teala'ya itaat edenlerle, Beraber bulun onları sev İlim ezber edilen şey değil Ezber edilen şeyden temin edilen faydadır Kur'an'ın Resulullah'ın ve eshabının yolunda olmayanı Havada uçar görsem yine doğruluğunu kabul etmem Herkese akıllı denmez Akıllı kimse kendisini her türlü kötülükten koruyandır Dünyada zahir ol ''Dünya malına bağlanma. Ahireti isteyici ol. Onun için çalış. Her işinde Allahü Teala'yı hatırla. Böyle yaparsan kurtulmuşlardan olursun. Ruhsat ve tevillerle uğraşan alimlerden fayda gelmez.'' Kendisini sevenlerden bir cemaate şöyle buyurdu. ''Kalbine ilahi bir nur penceresinin açılmasını isteyen, Şu dört şeyi yapsın. Bir, günün belli bir vaktinde yalnız kalsın ve huzura dalsın. 2, midesini pek fazla doldurmasın. Üç, sefi kimselerle düşüp kalkmayı bıraksın, kötü kimselerle düşüp kalkmasın. Dört, ilimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın. Hiçbir vakit yoktur ki ilim mütalası hüzün ve kederi yok etmesin. İlmi mütala, kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır. Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. İki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması, münafıklık alametidir. Haksız sözleri tasdik eden dal kavuk ve iki yüzlüdür. Sadık dost arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez. İbret almak istersen hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla. Kendisine faydası olmayanın başkasına da faydası yoktur. Dünya sevgisiyle Allah bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır. Alimlerin güzelliği nefislerini ıslah etmeleridir. İlmin süsü şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup sertlik göstermemektir. İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul daima Rabbini razı etmeye bakmalı, ihlas sahibi olmalıdır. İlmi, kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Ama ilmi, tevazu için, alimlere ve insanlara hizmet için isteyen elbette felah bulur, kurtulur. İmam Şafi'nin Bağdat yılları. İmam Şafii Hazretleri ikinci defa Bağdat'a gelişiğinden sonra Bağdat'taki siyasi ve fikri kargaşalıklar sebebiyle Mısır'a gidip ömrünün sonuna kadar orada kalmıştır. İmam Şafii İmam Maliki'nin ve İmam-ı Azam'ın talebesi İmam Muhammed'in derslerine devam ederek İmam-ı Azam'ın ve İmam Maliki'nin içtihat yollarını öğrenip Bu iki yolu birleştirdi ve ayrı bir iştihat yolu kurdu. Hadis-i şeriflerin ifade tarzına bakıp kuvvetli bulduğu tarafa göre hüküm verirdi. İki tarafta da kendi usulüne göre kuvvet bulamazsa o zaman kıyas yoluyla iştihat ederdi. Böylece Müslümanların ibadetlerinde ve işlerinde uyacakları bir yol göstermiştir. Onun kendi usulüne göre şer'i delillerden çıkardığı hükümlere yani gösterdiği bu yola Şafii mezhebi denildi. Ehl-i sünnet itikadında olan Müslümanlardan amellerini yani ibadet ve işlerini bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara Şafii denir. Şafii mezhebinin reisi olan İmam-ı Şafii, fıkıh ilmindeki meseleleri ilk defa tasnif edip kitaba yazan kimsedir. Bu ilimdeki eserin adı Er Risale fil Usuldür. Şafii mezhebi, Hanefi mezhebinden sonra en çok yayılan bir mezheptir. Mısır, Mekke, Medine'de, Endonezya'da, Aden'de, Filistin'de, Azerbaycan'da ve Semerkant'ta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ve diğer yerlerde yayılmıştır. İmam Şafii'nin siması gayet güzel ve sevimliydi. Üstün bir zekaya ve kabiliyete sahipti. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine son derece riayet ederdi. İlmi, tevazusu, heybet ve vakarıyla kalplere tesir ederdi. Kur'an-ı Kerim okurken dinleyenler kendinden geçerdi. Orta halli giyinirdi. Heybetli bir görünüşü vardı. O bakarken yanındakiler su dahi içemezlerdi. Talebelerinden biri anlatır. Bir bayram günü İmam-ı Şafii Hazretleri ile beraber mescitten çıktık. Bir mesele hakkında sohbet ediyorlardı. Evlerinin kapısına gelince bir hizmetçi kendisine bir kese altın getirip, Efendisinin selamı olduğunu ve bunu kabul buyurmasını rica etti. İmam Şafii Hazretleri keseyi kabul etti. Biraz sonra biri gelip, hanımım bir çocuk doğurdu, yanımda hiç param yok, sizden Allah rızası için biraz para istiyorum dedi. İmam Şafii Hazretleri keseyi hiç açmadan olduğu gibi o şahsa verdi. Halbuki biliyordum ki kendisinin de hiç parası yoktu. i̇mam Şafii Hazretleri Yemen'e bir sefer yapmıştı. Dönüşünde 10 bin dirhemle gelip çadırını Mekke'nin dışına kurdurarak ziyaretçilerini orada kabul etti. Halk topluluklar halinde i̇mam Şafii'ye gelerek müşkillerini hallediyordu. Ziyaretçiler arasında bulunan fakirlere de para dağıtıyordu. Böylece Yemen'den getirdiği 10 bin dirhemin hepsini fakirlere dağıttı. Ve ondan sonra da ''Oh, şimdi rahatladım.'' buyurdu. Kendisi anlatır. Çocukluk zamanında Mekke'de rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Tam bir heybetle Mescid-i Haram'da insanlara imamlık yapıyorlardı. Namaz bitince yanlarına gidip bana da ilim öğretiniz dedim. Bunun üzerine kaftanın altından bir terazi çıkarıp bu senin içindir buyurup bana hediye ettiler. Bu rüyamı tabir ettirdim. Dediler ki sen ilimde imam olursun ve sünnet üzere olursun. Terazi ise Hakikati Muhammediyeye kavuşacağına alamettir. İmam Şafii Hazretleri dini İslam'a hizmet uğrunda tükettiği hayatının son anlarını Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek geçirmiştir. Ömrünün sonuna kadar her gün bir hatim olmak üzere ayda 30 hatim okurdu. Ramazan-ı Şerif'te ise gece ve gündüz birer hatim olmak üzere 60 hatim okurdu. 820 senesinde Mısır'da bir cuma gecesi vefatının yaklaştığı sırada takatsiz düşmüştü. Önceki gibi okuyacak durumda değildi. Fakat okuyan birinden dinlemek arzu ediyordu. O bu haldeyken talebesi Ebu Musa Yunus bin Abdülala yanına girmişti. Ona, "Ey Ebû Musa, bana Kur'an-ı Kerim'den Ali İmran Suresi'nin 120. ayeti kerimesinden sonraki ayetleri yavaş yavaş oku." dedi. O da okumaya başladı. İmam Şafi okunan ayet-i kerimelerin manalarına dalmış, derin bir huşu içinde dinliyor. Son nefeslerini vermek üzereyken halini sordular. ''Dünyadan göçüyorum, artık ondan ayrılıyorum, ümit şerbetini içiyorum, kerim olan Rabbime gidiyorum.'' buyurdu. Vefatı İslam alemi için büyük bir kayıp oldu. Duyulduğu her yerde derin üzüntü ve ile karşılandı. Kahire'de El-Mukattam Dağı'nın neteğinde Kurafe kabrısına defnedildi. Daha sonra kabri üzerine bir türbe yapılmıştır. Türbesi üzerindeki şimdiki muhteşem kubbe Eyyubi Sultanlarından El-Melik El-Kaim tarafından 1211 yılında yapılmıştır. Selahaddin-i Eyyubi tarafından da türbesinin yanına büyük bir medrese yaptırılmıştır. Şafii Hazretleri'nin yazmış olduğu kıymetli eserler şunlardır. Ahkamül Kur'an Matbudur. İhtilafül Hadis Müsnedüş Şafii Matbudur. Risale Fil Usul Usul-i Fıkha dairdir. Usul-i Fıkhın kitap halinde yazıldığı ilk eserdir. Matbudur. El-Mevaris El-Üm Fıkıh ilmine dair olup, İmam-ı Şafi'nin ederek bildirdiği meseleleri içine alan bir eserdir. Yedi cilt halinde basılmıştır. kitab Sünen vel Müsnet Hadis ilmine dairdir. El-Emali, El-Kübra, El-Imla-i-Sagir, edebül ül kadi fedail el eshribe, Es-Sebku vel-Remyu, İspatü'n nübüvve ve reddi alel berahime. Divan Git arkadaşını getir. Bir gün İmam Şafii Hazretleri'nin annesine iki kişi gelip bir bohça verdiler. Daha sonra biri gelip bohçayı istedi. Gelene bohçayı verdi. Biraz sonra diğeri gelip bohçayı istedi. Bohçanın arkadaşına verildiğini söyleyince... ''Biz ikimiz beraber gelmeyince bohçayı vermeyin.'' demiştik. ''Bohçayı niçin verdiniz?'' dedi. Annesi üzüldü. Bu sırada İmam Şafii geldi. Annesinin üzüntülü olduğunu görünce sebebini sordu. Annesi olanları anlattı. Bunun üzerine annesine ''Sen üzülme, ben şimdi bohçayı isteyenle konuşurum.'' dedi. Bohçayı isteyen şahsın yanına gelip dedi ki ''Sizin bohçanız olduğu yerde durmaktadır.'' Git arkadaşını getir. Adam aldığı cevap karşısında şaşırıp geri dönüp gitti. Bir daha da gelmedi. Abdesti tamam. Abdullah bin Muhammed Bekri şöyle anlatmıştır. İmam-ı ile Bağdat'ta nehir kenarında oturuyorduk. Bir genç gelip abdest almaya başladı. Fakat abdesti yanlış aldı. İmam Şafii o gence, abdesti tam al, Allahu Teala sana dünya ve ahiret saadeti versin buyurdu. Genç tekrar abdest alıp yanımıza geldi ve bana nasihat et. Öğret diyince İmam Şafii şöyle buyurdu: Allahu Teala'yı bilen necat kurtuluş bulur, dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur, Nefsini ıslah eden saadete kavuşur. Biraz daha ister misin dedi. Genç evet deyince şöyle devam etti. Kim şu üç şeyi yaparsa imanı kamil olur. 1. Emir bil maruf yapmak yani Allahu Teala'nın emirlerini yapmak ve yaymak. 2. Nehi anil münker yapmak yani Allahu Teala'nın yasaklarını yapmamak ve yapılmaması için uğraşmak. 3. Her işinde Allahu Teala'nın dinde bildirdiği hudutlar içinde bulunmak buyurdu. Sonra biraz daha ister misin deyince genç İhsan ediniz efendim dedi. Şöyle buyurdu. Dünyaya bağlanıp ona düşkün olma. Ahireti iste. Bütün hal ve hareketinde Allahu Teala'yı hatırla ki kurtulanlardan olasın. Bu nasihatleri dinleyen genç son derece memnun olup Benim yanıma yaklaşarak bu zat kimdir dedi. Ben de İmam-ı Şafi olduğunu söyleyip tanıttım. Bunun üzerine genç bugün ne bahtı ki böyle büyük zatı görüp nasihatını dinledim dedi. Hikmet Damlaları Talebeleriyle ve sevenleriyle olan çeşitli sohbetleri sırasında buyurdu ki, ''İlmi talep etmek, nafile ibadetten faziletlidir. Dünya ve ahireti isteyen ilmi rehber edinsin.'' Alimlerin ziyneti, ilimlerinin amelleriyle uygunluğudur. Güzel tavırlara sahip olan vicdan sahibi kimse, Kötü ahlak sahibi, deni kimselerle imtizaç edemezler. Akıllı kimse, hayırla şerri birbirinden ayırandır. Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. İki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir. Kibir ve gururla tahsil olunan ilimde felah yoktur. Riyasete geçmeden evvel ilim tahsil eyle. İlim öyle bir meziyettir ki sahibi ondan ayrılmaz, kopmaz ve kendinden de ilim ayrılmaz, çözülmez. Şehveti nefsine galip olanlar ibadetle meşgul olsunlar. Kalbi münevver olmak isteyenler az yemeli ve sefihlerin yani düşük ahlaklı kimselerin yanlarında bulunmamalıdırlar. Mürüvvet imanın başıdır. Eğer soğuk suyun mürüvveti mahvettiğini bilseydim suyu dahi asla içmezdim. Her işte hayır bulmayı arzu edenler insanlara hüsnü zanda bulunsunlar. Haksız sözleri tasdik eden dal kavuk ve iki yüzlüdür. Sadık dost arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez. Din kardeşlerinin sohbetini bozan sözlerde tatlılık yoktur. Arkadaşının mürüvvetine güvenip de fenalık ve latifeye kalkma. Her sevene karşı emin olma. Sana daimi surette cefa eden seni reddetmiş sayılır. Bilmediğin adamı met etme. Sende bulunmayan güzelliklerle seni met ve sena edenin, öfke ve gazaba geldiği vakit, sende bulunmayan fenalıkla seni eleştireceğinden emin ol. Arkadaşının ayıbını gizlice meydana çıkarırsan, kendine nasihat etmiş, aleni söylersen ifşa etmiş olursun. Kanaat rahatlık verir. İnsanların kadir ve meziyette yüce olanları, kendi nefislerinde, ...fazilet ve üstünlük görmeyenlerdir. Kudretinin üstündeki işlere ve bilmedikleri ilme müdahale edenler... ...kadir ve meziyetlerini kaybederler. Bir insan zahirde ne kadar güzel huy ve ahlak sahibi olursa olsun... ...kötü ahlaklı kimseleri bildiği halde arkadaş edinirse... ahlaksızlıkta müşterek sayılır. İbret almak istersen, hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da, mütenebbih ol. Zengin olmak için yetim ve kadınların etrafında dönmek, zillettir. Kendi nefislerine faydası olmayanın, sana da faydası yoktur. Biri bir kusurundan dolayı özür dilediği, hoşnut etmek için elinden gelen her şeyi verdiği halde hakkına razı olmayan kimse şeytandır. Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse ibadete yönelmelidir. Gururlanıp böbürlenmek adi ve bayağı kimselerin vasfıdır. Hizmet edene hizmet edilir. Dostlarla yapılan sohbetten sevimli bir hareket yoktur. Onların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur. İlmi de hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk bağlılığını kes. Çünkü ilim kalplerin hayatı, gözlerin aydınlığı. Sadık dost ve halis kimya az bulunur. Hiç arama. Bütün düşmanlıkların aslığı kötü kimselerle dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır. Kendini bilmeyene ilim öğreten ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilme esirgeyen de zulmetmiş olur. İlim öğrenmek için üç şart vardır. Hocanın mehaletti, talebenin zeki olması ve uzun zaman. İlim iki kısımdır. Birincisi ilmi edyan yani nakli ilimler, din bilgileri. İkincisi ilmi ebdan yani akli ilimler, fen bilgileridir. Dünyada en huzursuz kimse, Kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. Başkalarını senin yanında çekiştiren, Senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir. Sırrını saklamasını bilen, işinin hakimidir. Şafii Fıkhının Dayandığı Kaynaklar İmam Şafii iştihatlerini dayandırdığı delilleri, El-Ümde şöyle belirlemiştir. İlim çeşitli derecelere ayrılır. Birincisi kitap ve sabit olan sünnettir. İkincisi kitap ve sünnette hüküm bulunmayan meselelerde icmadır. Üçüncüsü bazı sahabilerin sözleridir. Ancak bu sahabe sözleri arasında çelişki bulunmamalıdır. Dördüncüsü, Asabi ı kiram arasında ihtilaflı kalan sözlerdir. Beşincisi, kıyastır. Bu da temelde kitap ve sünnete dayanır. İşte ilim bu derecelerden, en üst olanından elde edilir. Buna göre Şafii ekolü kitap ve Kur'an ayetleriyle mutabık olan İsrailiyat karışmamış sünneti, İslam hukukunun asıl kaynağı olarak kabul etmektedir. Çünkü diğer deliller de, temelde bu iki deliyle dayanır ve bunlara aykırı olamaz. Şafii, kitap ve sabit olan sünneti aynı sırada değil kabul eder. Ancak bu durum İmam Şafii'nin sünneti her yönden Kur'an'a denk saydığı anlamına gelmez. Çünkü her şeyden önce Kur'an, Allah kelamı, sünnet, Hazreti Peygamber'in söz, fiil ve takrirleridir. Kur'an ibadet amacıyla okunur, sünnet bu maksatta okunmaz. Kur'an tevatür yoluyla sabittir, sünnetin önemli bir bölümü tevatüre dayanmaz. İmam Şafi'ye göre sünnet Kur'an'ın dalı mesabesindedir. Bu yüzden gücünü Kur'an'dan alır, onu destekler. Ancak bunun için sünnet sağlam olmalıdır. Bu yüzden ahad ve Mürsel hadisler birinciler kadar kuvvetli değildir. Diğer yandan Şafii inanç esaslarını belirlemede sünnetin Kur'an derecesinde olmadığını açıkça ifade etmiştir. Şeriat ilminin kısımları. İmam Şafii'ye göre şeriat ilmi ikiye ayrılır. 1. Hükümlere kesin olarak delalet eden naslarla sabit olan kesin ilim. 2. Galip zanna dayanan zanni ilim. İşte ahat, haberler ve kıyas bu kısma girer. Müştehit naslardan kesin hüküm çıkaramazsa galip zannla elde edilen ilimlerle yetinir. Şafii Mısır'da yazdığı kitaplarla Bağdat'ta yazdığın kitapları benden kimsenin rivayet etmesine cevaz vermiyorum demiştir. Şafii'nin eski kitaplarında yeni kitaplarında olduğu gibi bir konu üzerinde çeşitli görüşler yer alır. Bazen iki veya üç çeşit kıyas yapılır fakat tercih okuyucuya bırakılır. Şafii mezhebinin yayılması Şafii mezhebi özellikle Mısır'da yayılmıştır. Çünkü mezhebin imamı hayatının son dönemini orada geçirmiştir. Bu mezhep Irak'ta da yayılmıştır. Çünkü Şafii fikirlerini yaymaya önce orada başlamıştır. Irak yoluyla Horasan, mavera ün de yayılma imkanı bulmuş ve bu ülkelerde fetva ile tedrisatı Hanefi mezhebiyle paylaşmıştır. Bununla birlikte bu ülkelerde Hanefi mezhebi Abbasi yönetiminin resmi mezhebi olması nedeniyle hakim durumdaydı. Mısır'da yönetim Eyyubilerin eline geçince Şafii mezhebi daha da güçlenmiş hem halk hem de devlet üzerinde en büyük otoriteye sahip olmuştur. Ancak Kölemenler devrinde Sultan Zahir Baybars, kadıların dört mezhebe göre atanması gerektiği görüşünü öne sürmüş ve bu görüş uygulanmıştır. Ancak bu dönemde de Şafii mezhebi o yörede diğer mezheplerden üstün bir mevkiye sahiptir. Mesela... Taşla şehirlerine kadı atama yetkisiyle yetim ve vakıf mallarını kontrol hakkı yalnız Şafii mezhebine aitti. Osmanlılar Mısır ele geçirince Hanefi mezhebi üstünlük kazandı. Daha sonra Mehmet Ali Paşa Mısır'a hakim olunca Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerle resmi olarak amel etmeyi ilga etmiştir. Şafii mezhebi İran'a da girmiştir. Günümüzde Şii ekolüyle yan yana bulunmaktadır. Anadolu'nun doğu kesiminde Kafkasya, Azerbaycan, Hindistan, Filistin, Seylan ve Malaya Müslümanları arasında Şafii mezhebine mensup olanlar bir hayli fazladır. Endonezya adalarında ise hakim olan tek mezhep Şafii mezhebidir.